her yaşta aynı kişi olması gerekmez. Yani bu 10 yaşımızdayken başkadır, 20 yaşımızdayken başka bir kişidir, 50 yaşına gelince başka bir kişidir. Fark etmez. Alimran suresi 31. ayeti kelimede "Ul inkuntum tuhbuuna Allah'e fettebiuni yuhbubukumullahu ve a'firlekum dunube kum" diyor. İnanılmaz formül arkadaşlar. Şimdi Allah'ı seviyorsanız diye başlıyor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 ve Allah'ın da seni sevmesini istiyorsun, şartı var. Peygambere tabi olacaksın. Peygambere tabi olacaksın. Peygambere tabi olacaksın, yoksa Allah şart koşmuş yani. Peki, peygambere tabi olduğunda ne geliyor arkasından? Yuhbib kumullah, Allah da sizi sever,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 Yarat in faatları semavativel artması. Allah gökleri ve yeri yaratandır diyor. Yaratmak demek. Fıtrat dediğimiz şey yaratılış. Yani bizim yaratılıştan getirdiğimiz özelliklerimiz. Bunda genetik de payı var, değil mi? Daha doğrusu çok muazzam matematiksel olarak hesaplanamayacak bir kombinasyonun ürünüyüz biz.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 acaba hani Allah'ın bize anmasındaki şey Allah'ın e... bizi anması demek bize yağdırması demek arkadaşlar. Anlar, yağdırması nimetler başlar, evet başlar, nimetler mutuplar. Şey ve diyeyim, bakın fekuruni enkurkum ve ve la tekfurun. Şimdi Arapçada arkadaşlar emrin cevabı diye bir gramer kuralı var. Emrin cevabı ne demek? Bir emir kelimesi var. Arkasından gelen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 Kurtulduk. Bazen üzüntü bile ikramdır arkadaşlar. Mazoşist olmaz Müslüman. Her zaman iyilik ister. Rabbine hatin yani Allah'tan beni imtihan et, beni üz de günahlarım dökülsün falan böyle şeyler istermez. Allah'tan biz doğrudan af isteriz. Çünkü üzmeden de affedebilir. Afiyet isteriz, hasene isteriz. Ama bazen üzüntü de bir nimettir. Bazen değil yani ben nimet olduğunu düşünüyorum. Niye? O günlerde ya ben azacaktım, ya ben bir şeyde sınırı aşacaktım.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 Çok kuvvetli olursa, o zaman diyeceğiz ki bunda da vardır bir hayır. Şu anda göremiyorum. Rabbim işte peygamberimizin duası. Her türlü üzüntüne Allah'ım ve inniğe umdu bikeminel hem mi vel hazem. kaygılanmaktan, geçmiş için üzülmekten sana sığınıyorum ya Rabbi diyor. Ve umdu bikeminel aciz vel kesel. Aciz, çaresiz kalmaktan, tembellikten sana sığınıyorum. Ve umdu bikeminel jubni vel buhul aşırı sinirlilik ve öfke ve delirme hali ondan ve cimrilikten sana sığınıyorum ve auzu bike min galebeti deyni ve qahrir borca batmaktan ve insanlar tarafından ezilmekten sana sığınıyorum diyor. Duaya bakın arkadaşlar yani bütün hayatı kuşatan bir dua. Buna sığının. Aşırı üzüntünün şeytandan olduğunu unutmayın. Şeytan insanın elini kolunu bazen müminin yani çünkü biliyor seni hiçbir şeyden vazgeçiremez. Bir üzüntü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 Medyen'e kadar geldi, nereye gittiğini bilmeden gidiyor. Medyen'e geldi. Bir çeşmenin başında bir ağacın altına oturdu. Orada yaptığı dua var. Mesela ben bu duanın da çok etkili olduğuna inanıyorum. Rabbi inni limanzel ile yemin hayrın fakir. Rabbim şu anda bana indireceğin her hayra ben muhtacım. Yani bir dilim ekmeğe de muhtacım. Kalacak yere de muhtacım. Hani bana her şey lazım şu anda. Bu çaresizim dedi.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 Gittiler çağırdılar. Detayları geçiyorum. Kasas suresine bakarsınız. Çağırdılar. Hz. Musa'ya, Hz. Musa hayatını anlattı. Şuayb Aleyhisselam dedi ki tam yerine gelmişsin. Bana 10 yıl işçilik yapman şartıyla sana kızlarımdan birini nikahlayayım dedi. Şuayb Aleyhisselam'ın damadı oldu. 10 yıl oldu. Hem evi oldu bir anda. Hem hanımı oldu. Hem ekmeği oldu. Hem işi oldu. Bir anda yani. Neyle oldu bu? Orada muhtaç gördüğü birine yardım ettiği için oldu yani.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 Yani elması çıkarmak bize kalıyor yani. Evet. Bugünkü vaazı dinlediğiniz için teşekkür Allah Allah. ediyorum.